Alındığında mürekkep denir, bir araya geldiğinde, şey tek tek ele alındığında müfret denir, bir araya geldiğinde mürekkep denir. Tamam mı? Ancak dini tek başına ve usulü de tek başına anlayacağız ki, dinin usulü, din ve usul kelimeleri bir araya gelip, dinin usulü terimini oluşturduğunda, bu dinin usulü olan bu terimin ne manaya geldiği anlaşılsın. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi diyoruz ki o zaman dinin usulü. Usul nedir, din nedir? Şimdi usul, asıl kelimesinin çoğulu. Tamam mı? Usul asıl kelimesinin çoğulu Bu arada sen not alıyorsun ben e, beklemeyeceğim Tamam mı senin not alman Not al bildiğin kadar al Almadığın yerde ben e, atarım sana seneden alırsın Tamam mı Şimdi Dinin usulü Şimdi burada usulü din dediğimiz usul Aslın çoğuludur. Tamam mı alimler ne der el usulü cemu aslin Usul aslın çoğuludur. Asıl nedir peki? Biz Türkçede kullanıyoruz asıl. Bir şeyin aslı. Asıl şairin dediği gibi "Vel aslu ma aleyhi gayruhu buni vel ma ala Nedir manası? Asıl kendisinin üzerine bina edilen her şeydir. Mesela bu binanın temeline asıl denir. Neden? Çünkü binanın daireleri, çatısı vesaire temeline bina ediliyor. Tamam mı? Ve ağacın gövdesine mesela ne denir? Asıl denir. Neden? Çünkü dalları aslın üzerine bina ediliyor. Yani bir şey düşün, onun üzerine bir şey bina ediliyorsa o şey asıldır. Kendisi üzerine bina edilen her şey lugaten biz ne deriz? Asıl deriz. Tamam? Asıl de de diyebiliriz bir şeyin esası, bir şeyin aslı. Tamam buraya kadar. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Kelimenin, tayyibeten, keşşeratin, tayyibeten, asluh esabetun, wafar <gülüyor> ohafit sema. Tamam? Güzel söz, güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir, dalları ise semadadır. Aslı sabittir dediğine köklere gövdesi sabittir. Bak ona asıl ismini verdi Allah. Neden? Çünkü dallar onun üzerine bina olmuyor. Tamam. O zaman diyoruz ki usul aslın çoğuludur, Aslı ise üzerine bina edilen şey demektir. Tamam. O zaman usulü dinden, usul, usulü dini e, usulü dini oluşturan bu müfretlerden olan usulü anlattık. Geriye kaldı ikinci müfret. Tamam. İkinci müfret. Bu da din kelimesi. Tamam Bu da din kelimesi. Şimdi din nedir? Din, lügatta el-zulü vel derler alimler. Zelil olmak, boyun eğmek. Tamam Ancak buradan kasıt ne? Bizim usul-i dinden kasıt ne? Yani İslam dini. Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek, ona ibadet etmek, onu birlemek. Tamam mı? Emrolunanı yapmak, yasaklananlardan kaçınmak. Yani Allah Azze ve Celle ibadet edilen her şeyin ismidir din. Tamam O zaman usulü din bu manaları birer birer tek tek çözdüğümüzde bunu mürekkep haline getirdiğimizde ki o ne oluyor usulü din? Ne demek? Yani dinin üzerine bina ettiğin şeyler demek usulü din. Bu da akide kısmı. Çünkü a dinin hepsi akide üzerine bina edilir. Eğer temel, asıl, bozuk olursa ki o da akide. Tamam mı? Bozuk olursa o zaman bütün din... Bozuk olur. Bundan dolayı alimler inanılması gereken şeyin isimlerinden bir tanesine ne ismi vermişler? Dinin usulü. Neden? Çünkü açide mevzusu o kadar önemli bir mevzudur ki tamam mı? Bu dinin aslı içerir. Eğer bu asıl sağlam değilse tamam mı? Bu asla bina olunan şey ki onlara fer denir, bozuk olur. Bir faydası olmaz. Le in eşrakte le ehbetanne ameluk. Eğer sen şirk koşarsan amellerin bahsiz olur. Bak Din'in akideyi asıl koydu, şirk koşulmaması gereken şeyi asıl koydu, tamam mı? Amellerin bâtıl olur dedi. Gördün? Mü? Burayı anladık şimdi. O zaman İslam akidesini neden İslam akidesi ismini şey, İslam akidesinin isimlerinden bir tanesine de usulü din diye neden isimlendirmişler? Çünkü din bunun üzerine bina alınıyor. Tamam? Din'in usulleri, yani din'in üzerine bina edilen mevzular. Bundan dolayı işte arasındaki bağlantı bu. Şimdi bir insan gelse desek sana Mesela Gökçe Hanım neden İslam akidesinde inanılması gereken şeylerin ismine usul din demişler. Dinin aslı demişler. Neden böyle bir isim vermişler? Anlatmak. Evet. Çünkü. Çünkü din ak akide bina evet. Için. Çünkü din akide üzerine bina alındığı için. Tamam mı? Yani akide üzerine bine olunan şey de neydi? Asıl. Evet. Tamam. Burayı anladık değil mi? Peki biz e, geçen dersleri de aynı us usulü takip edeceğiz dedik. Peki dedik ki selef bu, inanılması gereken şeylere çeşitli isim vermişler. Bunlardan bir tanesi akide, bir tanesi tevhid, bir tanesi de şimdi anlattık. Usulü din. Sonra dedi ki peki kim bu selef? Yani kim bu seleften kastım? Mesela bu isimleri veren kim? Mesela akideye kimler akide demiş anlattık. Tevhide kimler tevhid demiş ilk. Bunları anlattık. Şimdi usulü dini de mesela Allahu alem ilk her ne kadar meşhur olmasa da insanlar indinde. Bunu ilk kullananlardan bir tanesi i̇mam Şafii Şafi'ye rahimahullah. İmam-ı Şafi 204'te vefat ediyor rahimahullah. Onun bir tane kitabı var. El-Fıkhul Ekber diye. Şimdi Fıkhul Ekber kitabı var ee, i̇mam Şafii'nin. Her ne kadar şimdi Fıkhul Ekber e, ileride de geleceği üzere Ebu Hanife'ye nispet edilmiş bir kitap Fıkhul Ekber. Ama ee, İmam Şafii'nin eshabından gelen bize nakiller var ki İmam Şafi de Fıkhılı Ekber adı altında bir kitap yazmış. Ama günümüze ulaşmamış, kaybolmuş zaman içinde maktutatlar arasında silinip gitmiş Allahu Alem. Tamam mı? Ama ondan böyle e, kitap naklondu. Yani ondan böyle kitap geldi. E, mevcut. Tamam? Mı? Bunu böyle isimlendirdi. Şimdi ee, bunun Fıkhul Ekber diye bir tane kitabı var, tamam? Orada ashabının naklettiği üzerine naklettiği üzere şöyle bir ibare kullanıyor ee, şey İmam Şafii. Diyor ki: "Hâda kitabını zekr-nâfihi zahîr al-mesâli fi din". Biz bu kitapta e, meselelerin zahirlerinden olan yani e, meselelerin zahirlerini zikrettik usûl din hakkında. Bak usûl din demiş Akide. Tamam? O zaman demek ki bunu bizim selefimiz kullanmış. Akide'ye akide bir isim vermişler. Demişler ki usulü din. Dinin aslı demişler. Çünkü hakikaten asıl, dinin aslı nedir? Usulü din. Tamam Yine aynı şekilde bunu mesela Ebu Hasan el-Eş'ari. Ebu Hasan el-Eş'ari el-ibane an usulü diyane diye kitap yazıyor. Bak nasıl isimlendiriyor kitabı. El-ibane an usulü diyane. Bak usulü diyane. Gördün mü? Bu akide kitabı. Akide kitabının ne diye isimlendiriyor? Usulü diyane. El-ibane an usulü diyane. Dinin usulü. Tamam? Mı? Bunu kullananlardan Ebu Hasan'ın eşari. Ebu Hasan'ın eşari ee, yani 3 300lerde, tamam? Mı? Vefat ediyor. Yani 320 320'lerde, 320 lerde vefat ediyor. Sonra yine bunu kullanan. Geçen hafta biz e, örneğini de verdik. Ebu Hatemir Razi dedik. Bak, Ebu Hatemir Razi'ye ne örnek vermiştik? Akide ismini isimlendirmişti, değil mi? Ebu Hatemir Razi. Ama dikkat et isimlendirdiği kitapta sadece akide lafzı geçmiyor. Diyor ki usulü sünne ve itikadı din. Bak, itikadı din. Tamam. Dinin itikadı. Asl-ı sünne ve itikadı din. Yani ve asl-ı sünne ve aslu din. Tamam mı? Bu ismi veriyor. Yine İbn Battah. Tamam? İbn Battah yine kitabını ne diye isimlendiriyor? Erşer, eşharhu ve el an usulü'd-diyanah. Bak usulü yani dinin usulü. İsmini yine veriyor. Tamam? Yine Abdul Kahir el-Bağdadi rahimahullah. Ee, kitabını usulü din diye isimlendiriyor yani. Tamam? Yani bunu bizim selefimiz kullanmış. İslam'da inanılması gereken şeylerin ismini usulü din demiş. Bunun sebebi de din inanılması gereken şeyler üzerine bina edilir. Eğer inandığın inanılması gereken şeyler sağlam bilse din de üzerine bina edeceğin şeyler de sağlam olmaz. Aynı bu normal yaşantımızda bir bina olarak düşün. Temel bozuksa ne olur? Bina sağlam olmaz. Tamam mı? Ancak burada şunu önemli bir yere dikkat çekmek istiyorum. Bak şimdi. Dikkat edersen dedi ki usulü din, dinin asılları. Şimdi biz şöyle bir ayrım yaptığımız zaman usulü din, dinin asılları, o zaman başka meseleler de var. Şanki insanın zihnine böyle canlanıyor. Başka meseleler de var, bunlar pek önemli değil. Dinin usullerinden olmadığı için pek önemli değil. Böyle bir şey yok, tamam mı? Bu usulü din demesinin sebebi, e, hakikaten diğerlerine, diğerlerine nispetle çok daha önemli olduğundan dolayı. Yoksa diğerleri önemsiz olduğundan dolayı değil. Yani bir, bir oruç önemsiz değildir. Veya bir ana babaya iyilik önemsiz değildir. Veya yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak önemsiz değildir. Ana babaya iyilik yapmak önemsiz değildir. Yani bunların dinin aslı diye isimlendirilmemesi önemsiz olduğuna delalet etmez. Tamam mı? Çünkü bu, bu çok ee, yani bu çok yanlış bir şey. Çünkü din bir küldür. Cüzlere bölünmez. Şumanada cüzlere bölünmez. Yani dinin birisini yapabilirsin, bazı vaciplerini, bazı e, şartlarını yapabilirsin, bazılarını terk edebilirsin diye bir şey söz konusu değil dinde, tamam mı? Çünkü dikkat edersen e, Allah bile, tamam mı? Allah, Allah bile bazı ehli kitabı yermiştir, kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür ettiklerinden dolayı, tamam mı? Neden? Çünkü din bir bütündür, sen bir kısmını amel edip bir kısmını terk ed ederim diyemezsin. Eğer senden isteniliyorsa o yap yapacağın şeyler. Nasıl? Asıl dediğimiz akide mevzularıdır bizim asıl, yani, tamam mı? Evet. Ama düşün bak şimdi bir namazı sen e, mutlak olarak tamam mı? Yani şu manada e, umum olar, yani tamamiyle tutup bir akide mevzusuna sokamıyorsun. Ama bak alimlerin çoğuna göre namazın terk-i küfür görüyor musun? Demek ki o yüzden işte dinin asılları önemli, diğerleri önemsiz diye bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi Allah zaten kitap ehlini yermiştir. Neden? Çünkü kitap ehlini yani şu, bazı kitap ehlini yermiştir kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür ettiklerinden dolayı. Çünkü kitap bir bütündür ve bu kitap dindir. Din bütün cüzleriyle vardır, tamam mı? O yüzden mesela Allah Kur'an'da ne, ne diyor? Efet uminuna bir bagdir kitap ve tekfuruna bir bagt. Yani kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını kifûr mü ediyorsunuz? Ha? Fema jaza umin yf'aluzalik min kum illa hizun fil hayatü dünyah. Böyle yapanların ancak cezası dünya hayatında bir rezilliktir diyor Allah Kur'an'da. Hatta diyor ki, Ve yoma'l qiyamet yurdduna ila aşedil azab. Kıyamet günü azabın en şiddetlisine bunlar götürüleceklerdir. Azabın en şiddetlisine itileceklerdir bunlar. Bak düşün. Dini bir bütün olarak alıyor Allah Kur'an'da ve bunların bir kısmını iman edip bir kısmına küfür küfredenleri dinin sanki bütününe küfretmişler e, konumuna sokup ne diyor? Yuradduna ila esheddil azab. Azabın en şiddetlisine götürüleceklerdir bunlar. Hatta diyor ki Allah bunların yaptıklarından ne? Gafil değildir asla. Demek ki bak Allah'ın burada onların yaptıklarından gafil değildir sözü aslında bir vaid ifade eder. Bir azarlama, bir e, tehdit ifade eder. Tamam mı? Aksi bir müstehabbı terk edene Allah senin yaptığından gafil değildirsi yakında bir şey gelmez Kur'an ve sünnette. Ancak içinde tehdit içeren şeyler için geçerlidir bu. Bu belagat ilminde bir e, kuraldır zaten. Anlatabiliyor muyum? O zaman diyoruz ki İslam'da inanması gereken şeylere ne ismi vermişler alimler İslam'da selef ve bunu neyle bağlantı, bağlantılaştırmışlar ve ne sebep öne sürmüşler? Dedik ki akide demişler, tevhid demişler, usulü din demişler. Peki başka demişler mi? Çok, çok güzel. Mesela sünnet demişler çok güzel. Sünnet demişler tamam mı? Mesela akideye alimler zamanında mesela selef döneminde bütün bu akideye sünnet ismini de vermişler. Sünnet şimdi de vermişler. Peki neden? Diyoruz ki hemen anlatalım. Sünnet lugatta neyi? Tabi sünnete geçiyoruz. <gülüyor> Senne yasinnu ve yusanna sennen e, şeklinde çekimleri vardır. Mesnu'nun fehuve mesnun fe mes nunun. Senne'l-emre <bayyenehu> derler. Bir işi sennetti yani onu beyan etti demek tamam mı? Lugatta. Yani lugatta bir sürü manası var. Mesela bunlardan bir tanesi et-tarikatul mesluke derler alimler. İzlenilen yol demektir sünnet. Sünnet izlenilen yol özellikle bunu aklında tut. İki, sünnetin manalarından bir tanesi lukatta es-sireh derler alimler. Siyer. Tamam mı? Siyer. Yine sünnetin manalarından bir tanesi el-adeh. Mesela İsra suresine bak. 77. ayetinde sünnet kelimesi geçer ve ondan adet kastedilir. Tamam mı? Senden önce göster, e, gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki e, kanun da budur, adet de budur. Yani bu kanunumuzda, bizim bu adetimizde yani e, alışıla gelen şeyimizde bir değişiklik olmaz gibilerinden. Mesela Sünnetemen men kad erselna kabileke min rusuluna ve la tecidu li sünnetina Burada da adet kast edilmiştir. Tamam mı? Vesaire. O zaman sünnetin bu tip manaları var. Peki sünneti lugat olarak anladıktan sonra. Peki sünnetin akide ile olan münasebeti nedir? Yani neden akideye sünnet ismini de vermişler? Tamam ya neden inanması gereken e, isim vermişler. Mesela Şeyhül İslam diyor ki bak diyor ki e, sünnet lafzı selamın e, yani e, selefin kelamında sünnet lafsı selefin kelamında yani selefin sözlerine baktığımız zaman sünnet lafsı ibadetler ve itikatları içerir. Dikkat et bak ibadetler ve itikatları içerir. Ancak diyor ancak diyor sünnet diye telif eden kişilerin çoğu çoğu seleften bu sünnetten itikat kastetmişlerdir diyor. İbn-i Teymiye Rahim Allah. Bunu el emru bil ma'ruh vel nehyanil munkerde söylüyor. İbn-i Teymiye Bak demek ki Selef bunu böyle kastetmiş zamanda Selef bunu kullanmış. Tamam mı? Ne demişler? Akide de yani İslam'da inanması gereken bu akide mevzularına var ya sünnet ismi de vermişler. Bak Selef e, bunu kullanmış. i̇bn Teymiye bunu beyan ediyor. Hatta İbn-i Recep'ül Hanbeli ne diyor biliyor musun? İbn-i Recep'ül Hanbeli diyor ki e, sünnet diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bulunduğu şüphelerden ve e, şehvetlerden arınmış şeylerdir diyor. Tamam mı? Sonra diyor ki, sonra alimlerin örfünde, yani e, birçok e, ilim ehlinin, hadis, hadis, il, e, hadis alimlerinin birçoklarının indinde ve hadis alimleri dışında da birçok selefin indinde e, itikatlardaki şüpheden arındılmış şeyler kastedilmiştir diyor. Yani itikat kastedilmiştir diyor. Hatta bu itikadın olduğunu söylüyor. İşte Allah Azze ve Celle ile alakalı meseleler, melekleri ile alakalı meseleler, kitapları ile ile ahiret günüyle ile alakalı meseleler vesaire. Bunu İbn Reccal Hambel de zikrediyor. Selef bunu kullanmış. Tamam. Mı? Selef, sünnet demiştir akide. Yine e, hatta İbn Reccal Hambel diyor kaderle alakalı, ondan sonra sahabelerin faziletleri ile alakalı, e, bunların hepsine sünnet ismi vermişler ve diyor ki bu konuda. Bazı tasnifler yani bazı kitaplar telif etmişlerdir ve bu kitapları sünnet diye isimlendirmişlerdir. Bunu i̇bn ceric bil Hambeli söylüyor. Tamam? Bunu i̇bn ceric bil Hambeli söylüyor. Ya senden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm Resulullah. Şimdi dedi ki sünnet. Tamam mı? Peki bu akideye sünnet neden demişler? Ne gibi bir münasebeti var? Bak şimdi. Sünnet, İslam hüccetlerinden bir hüccet olduğu için, tamam mı? Ve akidenin büyük bir kısmı Kur'an'dan olduğu kadar sünnetten de alındığı için alemler tutmuşlar, buna bunu isim vermişler. Bu bir. İkincisi, bak birçok sebebi var. İkincisi, sünnetin lugat manalarından bir tanesi ne? Bak. izlenilen yol. Başka manalarından bir tanesi ne? Esire. Siyer. Şimdi Nebi Saselem'in siyeri. Nebi Saselem'in izlediği yol. Bak görüyor musun? Bu tip bağlantıları olduğu için akide de ne, akideyi de biz Nebi Saselem'in siyeretinden öğreneceğimiz için yine Nebi Saselem'in izlediği yolu izleyerek ancak sahih bir menheç ve akide üzerine olacağımız için tutmuşlar. Buna ne isim vermişler? Akide. Şey sünnet ismi vermişler. Yine aynı şekilde şimdi bu sünnet e, yani e, kavramı şimdi Ahmet İbni Hanbel döneminde biliyorsun fitneler çıkıyor, fırak, e, fırkalar çıkıyor tamam mı? İşte Kur'an mahluktur meselesi, Kur'an yaratılmış mıdır yoksa Allah'ın kelamı mıdır tipinde münakaşalar olunca tamam mı? E, ortaya bidat ehli çıkmış. Tamam mı? Bu bidat ehli e, ehli sünneti kendilerine cephe alınca ehli sünnet Onlarla kendilerinin arasını ayırmak için, onları kendinden beri etmek için safı belirlemek adına izledikleri yolun ismine sünnet ismini vermişler. Yani çünkü sünnetin zıttı ney? Bidat. Bidat olunca kendilerini onların saflarından ayırarak kendi akidelerinin ismine sünnet vermişler. Yani bu akideyi muhalefet eden akidesi bidattır demek manasında. tamam mı? O yüzden bu ismi vermişler. Yani İslam akidesiyle bidatçıların e, edindikleri akideyi birbirinden ayırma adını Adına bunu yapmışlar. Peki kimler kullanmış bunu? Selefimizden kullananlar var. Selefimizden kullananlar var. Yine aynı şekilde şöyle diyelim buna. Ahmet İmni Hanber zamanında dedik ya. Çıkıyor. Fırkalar çıkıyor. Fırkalar çıkınca e, tabii kitaplarda yazılıyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Kitaplarda yazılıyor. Akide hakkında vesaire. Sonra e, alimlerde tutuyorlar bazı tasnifatlara bu isimleri veriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi. Kim demiş Selefimizden. Mesela ee, İbn-i Ebi Şeybe'nin Es-Sünnesi var. İbn-i Ebi Şeybe 235'te vefat ediyor Rahimallah. Tamam. Bak sünnet ismini vermiş. Yine e, Ahmet İbn-i Hanber'in Sünnesi. Tamam. Yine es, e, İmam Esrem'in Sünnesi. Tamam. Yani vesaire vesaire. Yine e, Ebu Davud Es-Sicistani'nin Sünnesi vesaire. Tamam. bunlarda da tutuyorlar mesela. Sünnet ismini veriyorlar, tamam mı? -e İmam-ül Berbehari'nin sünnesi vesaire. Tamam, bunlar tutuyorlar, ne yapıyorlar? Bu isimleri veriyorlar. Bugünkü dersle alakalı ve mevzuyla alakalı son örnek. Tamam Yani bu bugünkü dersi bu son örnekle bitireceğiz. Tabii bu son örnek neyin son örneği ayetten? Akide hangisileri vermişlerdi? Ee, akide, başka tevhid, başka Usul din, başka sünnet. Son bir isim daha vereceğiz. Daha da var. Tamam biz en meşhurlarını rüzg ediyoruz. Hepsi. Ve İslam akidesine El-Fıkhul-Ekber demişler. Tamam. El-Fıkhul-Ekber demişler. Şimdi yine El-Fıkhul-Ekber'i gördüğümüz zaman iki kelimeden oluşuyor. Ekber büyük demek. Şimdi onun e, şeyine çok girmeye gerek yok. Peki fıkıh ne demek? El-Fıkh. Tamam. Fıkıh lügatta fehim demek. Mesela i̇şte Allah Kur'an'da şöyle bu, ne buyuruyor? Ya şu aybu ma nefkahu kesiran mimma tekul. Ey şu aybu biz senin söylediğin birçok şey etmiyoruz. Yani ne? Anlamıyoruz demek. Hı. Tamam? O zaman fıkıh lugatta neymiş? Um anlamak demek. Yani umum bir şeyi anlamak. Yani herhangi bir şey anlamak. Bir gazete okuyorsun. Siyasi bir mesele. Onu anlamana fıkıh denir. Dini bir mevzu okuyorsun, onu anlamana fıkıh denir. Bir masal bir mas birisi bir masal okuyor. O masalın içeriğini anlamana fıkıh denir. Tamam? Fıkıh anlamak demek bu lugat manası. Tamam mı? Mesela hatta e, devamlı bu örneği veririm ben çünkü kendisi çok büyük değerli alim olduğu için o kaynakta olduğu için bu örnek sık sık verilir. İmam Faris rahimallah, İbn Faris rahimeullah. Mesela diyor ki fakih kelimesini kullanırken diyor ki elfa u'l-kaf ve Şimdi fakih hangi kelimelerden oluşuyor? F, kaf ve ha kelimelerinden, he kelimelerinden. Diyor ki elfa u'l-kafu ve elha aslun vahidun, sahih. Bir sahih olan asıldır diyor. Ydülü ala idrak şey ve ilmü bı. Ydülü ala idrak şeyi ve ilmü bı. Ne dılalet eder? Bir şey idrak etmeye ve onu bilmeye, onu bilmeye delalet eder. Diyor. Tamam? O zaman bunu İbn Faris Muajim Makaysuloga da söylüyor. Tamam mı? Hatta e, sonra devam diyor ki mesela İbn Faris diyor ki her şey bilmenin ismi fıkıhtır diyor. Tamam mı? Çünkü bu lugat manasını bize ele, ele aldığımız zaman her şeyi bilmek, bütün ilimler bunun içine girir. O, o ilme lugat olarak tekitliyorum dini olarak değil lugat olarak ona ne denir? Fıkıh denir. Hatta İmam i̇bn Faris diyor ki sonradan bu fıkıh kelimesi şeriatla ilgili meselelere has kılınmıştır diyor Mocami mekkayesil Tamam. Şimdi e, e, Şimdi tabi bu İslam'ın başlarında e, yine Selef'in ilk dönemlerinde vesaire en başlarında Fıkıh kelimesi kullanıldığı zaman bütün dini içerirdi. Yani dinin bütün meseleleri içerirdi bunu. Akide girerdi bunun içine. Eh, ahkam meseleler girerdi. Tamam mı? E, i̇badet meseleleri girerdi. Muamelat meseleleri girerdi. Muyum? Bütün böyle e şeriat meseleleri bu kelimeye dahildi. İlk zamanda böyle kullanılıyordu. Sonra alim, e hatta buna delil mesela ve Sellem ne buyuruyor? Men yuridillahu bihi hayran yufaklifu fid din. Allah kimin için e hayır dilerse onu dinde ne yapar? Fakih kılar. Yani demiyor e, fıkıhla alakalı meselelerde, şu, bizim anladığımız şekilde, fıkıhla alakalı meselelerde onu fakih kılar. Bak dinde fakih kılar. Demek fıkıh dinin bütün mevzularını kapsar. Çünkü fıkıh lugatta anlamak demek. Yani o zaman burada Nebis Aleyhisselam ne demiş oluyor? Allah kimin için hayır dilerse onu dinde ne yapar? Anlayışlıklar. Bu bütün e, şeylere hastır. E, dinin bütün mevzularına hastır. Sonradan işte kitaplar tasnif edildi, usul, fıkıh vesaire gündeme gelince... E, fıkıh derken sadece şey kastedilmeye başladı. Tabii bu kelimelerdeki farklılıklar bunlar önemli değil. Sadece ne kastedilirdi? mes mevzular kastedildi. Yani namaz olur, zekat, abdest tamam mı? Bu tip mevzular. E, keza muamelat yani akideyi bunun dışına aldılar. Tamam mı? Akideyi bunun dışına aldılar. E, i̇badetler, muamelatlar bunun içinde kaldı. Fıkıh mefhumi içinde kaldı. Tamam mı? Ee, yine Nebi sallam diyor. Ne diyor mesela başka bir yer? Allahum fekkihu din ve allimhu Allahum onu dinde fakih kıl, ona te'vili öğret İbn Abbas için. Tamam mı? Bak, onu dinde fakih kıl demiyor. Yani fıkhi meselelerde fakih kıl manasında değil dinde fakih kıl. Yani bütün mevzular bu içerir. Tamam mı? Peki, şimdi fıkhın manasını öğrendiğimiz zaman, fıkıh ekber ne demek? Büyük fıkıh. Bak şimdi. Peki bunun akide ile ne gibi bir münasebeti var ki Akide'ye tutmuşlar, e, e, Selef döneminde mesela fıkıhlı ekber ismini vermişler. Ne gibi bir alansın? Çok basit. Şimdi fıkıhlı ekber, dikkat et lafsa en büyük fıkıh. Akide'den daha büyük bir fıkıh var mı? E, bitti o zaman. Otomatikman işgal çözüldü. Tamam? Fıkıhlı ekber yani büyük anlayış. Akide'den daha büyük anlaşılması gereken bir mevzu var mı? Yok bitti. O, otomatikman e, e, cevap burada zaten. Bundan dolayı alimler zamanında akide'ye ne isim vermişler? Fıkıh ismi vermişler tamam mı? Şimdi zaten dikkat et alimlerin bu fıkhul ekber lafzını kullanırken niçin büyük fıkıh demişler? Eğer din bütün olsaydı niçin büyük fıkıh desinler? Demek ki burada küçük fıkıh var. Yani büyük fıkıha nispetle küçük fıkıh. Yoksa değeri küçük değil. Tamam mı? Anlaşılmasın. Onu az önce biz anlattık. Din cüzlere bölünmez. Tamam mı? Ee, yani alimlerin fıkhul ekber demesi onların indinde neyi gerektirebiliyor biliyor musun? Demek ki onların zihinlerinde bir de şu var. Fıkhul Asgar. Küçük fıkı. Yani bundan da kastımız işte mesela e, oruç, zekat vesaire bunlar değil mi? Bir Allah'a meleklere imana göre ve Allah'a tevhide göre falan daha e, alt derecededir. Tamam mı? O yüzden e, bu lafızlarından da bunu fıkıh etmemiz gerekir. Tamam mı? Şimdi peki kim kullanmış bunları? Şimdi diyoruz ki Allahu Alem, Allahu Alem bu ıslahı akide kast ederek fıkhıl ekber diyen Fıkhul ekberi akide mefhumuna ıtlak eden, akime, akide mefhumunu kastederek ıtlak eden ilk alim el ilmu indallah, ilim Allah'ın katında Ebu Hanife. Rahimahullahu Teala. Ebu Hanife akide ile alakalı bir kitap yazıyor. Tutuyor buna fıkhul ekber ismini koyuyor. Tamam O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan ne anlıyoruz? El fıkhul ekber diye isimlendirmesinden ne anlıyoruz? Demek ki akideye de ne demiş selif alimlerimiz geçmişte? El Fukul Ekber demiş, tamam? Yine aynı şekilde dedi ki kendisine nispet ediliyor. Fakül Ekber adında kitap, İmamü Şafii rahimü Allah, İmam Şafii selef alimlerimizden bunun da kitabı var, e, El Fakül Ekber diye. Ama günümüze kadar gelmemiş, meşhur olmamış insanın da o ayrı bir şey. Tamam? Bunu ashabı zikrediyor. diyor. Tamam? Ancak e, yine dediğimiz gibi e, dersin başlarında da şimdi. Şöyle bir lafız kullandık. Belki o lafız mesela hata atmış olabilir. Yani tam böyle ilmi olarak yerini bulmamış olabilir. Allahu alem. Onda bir sorun yok ama şöyle dedik. Dedik ya, e, şöyle bir şey anlaşılmasın. Hani dinin usulü dedik ya. He, burada dinin usulü varsa bile dinin usulü olmayan meseleleri var. O zaman bunlar ihmal edilebilir. Böyle bir şey tevhem edilmesin. E, biz dedik ya burada fıkul ekber var, büyük fıkı Akide, o zaman akideye olmayan meseleler de küçük fıkıh olduğu için önemsiz. Bu şekilde anlaşılmasın. Akideye nispetle, burada akideye nispetle küçük fıkıhtır onlar. Yoksa dinde önemi çok büyüktür. Düşün, akide, fıkıh mevzular arasında şey, namaz fıkıh mevzular arasında zikredilmesiyle beraber terk-i küfürdür. Bazı alimlere göre. Keza bazı alimlere göre orucun terk-i küfürdür. Bazı alimlere göre zekatın terk-i küfürdür. Lillahi alel nasi hiccil beyt men istatâ eleyh güç güç yetirenler için Allah'tan insanlar üzerine harf has kılınmıştır diyor. Sonra da ayetin devamında ne diyor? Kim küfür ederse Allah küfür edenlerden mustağnedir. Bak mesela bu ayeti getirenlere bu ayeti delil getirenler olmuş mesela selef alimlerimizden. Hacın terkinin küfür olduğuna dair. Yok ki Allah harç fas kılmıştır. Kim küfür ederse Allah bundan mustağnidir. He bu delil getirilir. Buna cevap var. O ayrımıyoruz. Burada şimdi tercih yapmıyoruz. Küfür mü değil mi? Her ne kadar e, kalbimizin meylettiğini söyleyecek olursak da namazın dışında diğer e, diğerleri küfür değildir. Diğerleri terk etmek. Ama Selef halimlerinden bunu söyleyenler olmuş. Neden bu örneği verdin? Demek ki diğerlerini ihmal edemeyiz. Diğerlerini önemsiz sayamayız. Akideye nispetle biz bunu söyledik. Tamam mı? Akidenin önemine vurgu yapmak için. Önemini bina e, önemini beyan etmek için bunları söyledik. Tamam Buraya da dikkat çekmiş olalım. Var mı şu an? Anlaşıldı inşallah. Olur sen e, eve gittiğinde ben sana yarın, artık yarındanca atabilirim tamam? Bugün müsait olamam. Anlaşıldı inşallah. Hafta inşallah şey yapacağız. Hmm. Şimdi akideyi ne ismi vermişler? Bunları anlattık. Peki bu akideyi taşıyanlara yani ehli sünnete ne isim vermişler? Bak bir ehli sünnet dedik mesela ne isim vermişler. Yani sahih İslam akidesine sahip olan bu insanlara geçmişte alimler ne isim vermişler? Neden o isimleri vermişler? Mesela bu akideyi taşıyana ehli sünnet demişler. Bu akideyi taşıyanı hadis ehli demişler. Tam çeşitli bu akideyi taşıyana selef demişler. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Neden bu isimler verilmiş? Nereden alınmış? Kim kullanmış bu isimleri? İlk kullanan kimler? Hangi naslara, hangi delillere binaen hangi lafızları itibar şey hangi naslardaki lafızları itibar alarak bu isimleri vermişler? Bunların hepsi inşallah Anlatacak Allah